Merhaba, Aras Nehri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğu Anadolu'nun en zengin sulak alanlarından Aras Nehri Kuş Cenneti, baraj tehdidiyle karşı karşıya Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yapımı planlanan Tuzluca Barajı Aras Vadisi'ne inşa edilecek. Barajın yapılması halinde 249 kuş türünün yaşam alanı olan Aras Nehri Kuş Cenneti sular altında kalarak yok olacak. Kuzey Doğa Derneği'nin başvurusuyla Kuş cenneti hakkında bir süre önce Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiatı koruma alanı olmaya uygundur kararı da verilmişti. Bu karara rağmen devlet su İşleri sulama amacıyla baraj yapımı kararı aldı. Tehlike kuş cennetiyle sınırlı değil, barajın yapılması halinde zengin tarım alanlarının da 45 metre su altında kalacağı öngörülüyor. Bölgede çalışma yapan Kuzey Doğa Derneği baraj yapımının engellenmesi için bir imza kampanyası başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doçent Doktor Çağın Şekercoğlu, Tuzluca Barajı ile önemli bir tabiat varlığının yok olacağı konusunda uyardı. Aras Nehri Kuş Cenneti'nin alternatifinin bulunmadığını ancak tarımsal sulamada pek çok alternatifin olduğuna işaret eden Şekercoğlu, binlerce yıldır insanlığa ve bunca canlıya yaşam sunan Aras Vadisi'nin kaderi yetkililerin vereceği bir karara bağlı. Planlanan Tuzluca Barajı, Aras vadisine yapılırsa 249 kuş türünün yaşadığı, beslendiği ve ürediği alan sular altında kalacak. Ayrıca Aras Vadisi her ilkbahar ve sonbaharda milyonlarca kuşun göçüne tanıklık eder dedi. Arası kurtarmak için imza kampanyası arasikurtar.org adresinde yürütülüyor ve change.org/araskuşcenneti adresinden de Kuzey Doğa Derneği tarafından başlatılan kampanyaya destek verebilirsiniz. Deniz kaplumbağaları tehdit altında. Yaklaşık 100-200 milyon yıldan beri nesillerini devam ettirebilen deniz kaplumbağaları hızla genişleyen sanayileşme ve insan aktiviteleri sonucunda hızla kirlenen dünyamızda günümüzde nesillerini devam ettirebilmek için büyük mücadele veriyorlar. Bu büyük mücadeleye rağmen başta kareta kareta ve kelonia midas olmak üzere 7 tür deniz kaplumbağasının nesilleri hızla yok olmaya doğru gidiyor. Denizlerde artan plastik atıklar deniz kaplumbağalarının hayatını riske atıyor. Deniz kaplumbağaları denizde yüzen plastik malzemeleri deniz anası sanıp yediği için boğulma riski yaşıyor. Denize atılan ağlar ise deniz kaplumbağalarını dolanarak boğulmalarına veya beslenemeyecek, yüzemeyecek hale gelmelerine neden olabiliyor. Kumsal'daki çöplerde yumurtadan çıkan deniz kaplumbağalarının denize ulaşmasını engelleyebiliyor. Türkiye'de kareta kareta ve kelonya midas olmak üzere nesli tehlike altında olan iki tür deniz kaplumbağası bulunuyor. WWF Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Türkiye'de 17 deniz kaplumbağası alanı tespit etti. Bu alanlar deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de sığınabilecekleri son alanlar arasında yer alıyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi olan Mayıs başından Eylül sonuna kadar da devam ediyor. Bu dönemde yuvalama kumsallarının olduğu bölgelerde tatil yapan turistlerin ve yerli halkın nesli tehlike altında olan türleri korumak için de duyarlı olması ve gerekli uyarılara uyması gerekiyor. TUMOB Yaşanabilir bir İstanbul için bir sempozyum düzenleyecek. Türk Meğenis ve Mimarlar Odalar Birliği TUMOP 3. Kent Sempozyumu düzenlenecek. Yaşanılabilir bir İstanbul çağrısıyla düzenlenen sempozyum 22-23-24 Kasım tarihlerinde. Sempozyumda etkin, özerk ve demokratik kent yönetimi, örgütlenme, katılım ve kent hukuku, çağdaş, bütüncül, bilimsel ve kamu yararı odaklı bir kent bölge planlaması, Tarihi ve kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve kamusal bir kent kimliğinin inşası başlıklı paneller düzenlenecek. Sempozyum bildirisinde ise İstanbul başta olmak üzere kentlerimizde giderek eşitsizliğin belirginleştiği, evlerimizin, meydanlarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın birer yaşam alanı olmaktan çıkarılarak piyasadaki değerine göre anlamlandırıldığı bir sürecin yaşanmakta olduğu vurgusu yapılıyor. 3. İstanbul Kent Sempozyumu'nun www.istanbulkentsempozyumu.org adresinden de takip edebilirsiniz. Çal Dağı için yürüyen adamlar eylemi yapılacak. Manisa'nın en verimli topraklarından birine sahip olan Çal Dağı'nda ağaç katliamı başladı. 10 bin ağacın keseceğini söyleyen Turçep, Çal Dağı için yürüyen adamlar eylemine başlıyor. Sülfürik asit asitliç yöntemi kullanılarak üretilecek maden işletmesi için önümüzdeki günlerde 10 bin ağacın kesilmesi bekleniyor. Sülfrik asitliç yöntemi ucuz maliyetli olmasına karşın doğaya verdiği ciddi zararlar yüzünden dünyada kabul görmeyen bir yöntem. Çal Dağı'ndaki madenciliğe karşı yürütülen ve 22 Mayıs'ta açtığı imza çadırını geçtiğimiz günlerde kaldıran Turgutlu Çevre Platformu yani Turçep ise yeni bir eylemlilik takvimi başlattı. Turçep'in dönem sözcüsü Lütfi Bıkmaz çadır eyleminin sona erdiğini ve yürüyen Adamlar döneminin başladığını belirtti. Buna göre Turçep 15 bin üzerinde topladığı imzayı kampanyaya mahalle mahalle sokak sokak köyleri dolaşarak devam edecek. Turçep Maden Şirketi temsilcilerinin Çağdağı'ndaki VTG Madencilik Şirketi tarafından başlatılan yeni chat süreci kapsamında Çampınar Köyü'nde ilk toplantıları yapacakları 15 Ağustos Perşembe günü de orada olacak. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.